Bismillahirrahmanirrahim. Kuraba yayınlarından Profesör Doktor Nasır Bin Süleyman Bil El-Umerin Aile Mutluluğunun Temel Dinamikleri adlı bir konferanstan denlenmiş broşürünü okuyacağım şu anda. Giriş Hamd Allah'a mahsustur. Ha? onu her türlü övgülerle veririz yardım ondan ister bağışlanma yolundan dileriz nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınızı Allah her kimi doğru yola iletirse onu saptıracak her kimi de saptırırsa onu doğru yola iletecek yoktur şahadet edelim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur tek de hiçbir orta yoktur yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir Allah'ın Allah salat ve selamı onun al ve ashabının kıyamete kadar yolunda yürünlemeyiz takip edenlerin olsun şimdi Dostlar, ele alacağımız konu sosyal hayatımızdaki önemli bir yönle ilgilidir. O yüzden ben bunu her damat ve gelinine hatta hepimize hediye ediyorum. Bildiğiniz gibi hediye, gönlündeki gizli sevgilim her bir eşin gönlüne mutluluğu yerleştirme arzusunun samimi bir ifadesidir. İnsanlar genellikle hediyenin maddi olanına alışmış olsalar da ben bunun baki olanını geçici olanı tercih babından manevi bir hediye olarak sunuyorum. Hediye edeceğin ne altın var ne malın, durumun elvermezse sözün mutlu etsin. O yüzden evliliğin eşinde bulunan genç erkek ve kızların pek çoğunun gündemin işgal eden bu konuyu ele almak istedim. Allah'tan bunu onların iki cihanda mutlu olmasına vesile kılmasını niyaz ederim. Ağabey. Şüphesiz o buna gürültüş yetirendir. Beni bu konuyu seçmeye iten bir takım etkenler var. Bunların en önemlilerini zikredeyim. 1- Bu konunun önemli oluşu zira aile mutluluk evlenmeyi arzulayan evlenmek, üzeri olan ve evli olan herkesin zorununu mutlaka istediği hedeflendiği bir husustur. İki, Nefret ve ayrılığı ardından boşanmaya yol açan eşler arasındaki çekişmelerin ve kavgaların yaygınlığı. Bu sadece bizim toplumumuzda olan bir şey değildir. Bilakis hemen hemen hiçbir toplum korkunç ve rakamda oluşan bu boşanma olaylarından selametli değildir. Bu iddiaya sunacağımız en büyükleri devlete devletler gerçekleşen istatistiklerin belirtilen boşanma oranlarıdır. Bu oran Amerika'da %48'e ulaşmıştır. Almanya'da bu oran 25 yaştan küçüklerde de %35'tir. Avrupa ve ABD'nin belli kesimlerinde bu oran %62'lere ulaşmıştır. Arab ülkelerine baktığımızda rakamın bazılarında %20'ye kadar ulaştığını görüyoruz. Bu rakamların hepsi de oldukça ürpertici. Çünkü bunların boşanma oranının yarıya geçtiği veya 3'te 1'e, 5'te bir e ulaştığı görülmektedir. Öte yandan sürekli tartışmalı, mutsuz ve parçalanmış bir evlilik hayatlarına rağmen evlilik bağını koparmamaya çalışan ve böyle hayat süren başkani ailelerde bulunmaktadır. İstikrarlı aile İslam mesajını taşımaya aday nesilleri çıkarır. Biz kavga ve tartışmanın değil mutluluğun hakim olduğu bir evde yetişmiş salih delikanlıya ve imanlı kısa ihtiyaç duymaktayız. Bunlar da ancak burada gerginlik ve endişeden uzakta asıl ve yüce bir psikolojik ortamda yetişirler. Böyle bir evden davetçiler ve ıslahatçılar çıkar. Bu... <gülüyor> Bu önemli konuda yani aile mutluluğunun temelleri konusunda uzmanlara kaynak kitaplara başvurdum. Tecrübe ve deneyim sahibi insanlardan istifade ettim ve bunların tümünden aile yaşamındaki mutluluğun temellerinin çoğunu içeren bir özet çıkardım. Konunun uzunluğu ve dal budaklarının çokluğu nedeniyle bu temelleri son derece kısa bir öz alacak konu dışına çıkmayacağım. Bu geniş konuya dalmadan önce İslam'ın evliliğe verdiği büyük önem ve ihtimama sürekli biçimde ona teşvik etmesine işaret etmek istiyorum. Bu konuda ayet ve hadisler çoktur. Bir kısmına kısaca değinelim. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ondan da eşini var eden ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzünde dağıtın Rabbinizden sakının. Nisa 1 Allah'ın size onlarda sükunet ve huzur bulmanız için eşler yaratması, aranızda muhabbet ve merhabet oluşması, O'nun yüceliğinin ve kudretinin delillerindendir. Rum 21 Her şeyden bir çift yarattık. Belki düşünüp öğüt alırsınız. Zariyet 49 müminden Allah'ın öv övgüyle bahsettiği özelliklerinden biri de şudur. Onlar ki, Rabbimiz bize eşlerimizin ve nesillerimizin göz aydınlığı, mutluluk ve seyinç kaynağı kimseler bahşet Biz bizi takva sahiplerine öndereyle. Furkan 74 Evet, onlar eşleri ve evlatlar hakkında mutluluğu tatmaya hedeflerler. Her şey vücuyeten, Allah'tan bunu isterler. Bu konuda hadiseden eden bazıları da şöyledir. Ey gençler, sizden her kim evlenmeye bir çetirse evlensin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bu sahibi nebinin eşlerine onun gizli halini, kemellerini sordular. Cevapların üzerine birisi kadınlarla hiç evlenmeyecek, onlarla ilişkiye girmeyeceğim, diğer bir daha et bir başkası da hiç yatakta yatmayacağım dedi. Bunu duyan Peygamber, Resulallah aleyhissalâtu vesselâm, yüce Allahım müsenâ ettikten sonra şöyle dedi. Ne oluyor da bazıları şöyle diyorlar. Oysa ben geceleri hem namaz kılar hem uyurum, bazen hoş tutmam, bazen tutmam, kadınlarla da evlenir, onlarla ilişkiye girerim. Her kim sünnetimden, yolumdan yüz çevirirse o benden değildir. Hadisi Buhari Buhâr etmiştir. Sevgili dostlar. Ailenin kurulması bu dinin hakim olmasının şartlarındandır. Çünkü aile toplumun iktimal taşıdır. Bu binanın temeli de sağlık, temelleri ve doğru hedefler üzerine kurulu başarılı evliliktir. Çünkü temelleri bozuk ve evlilikle basit bir evliliğin hiçbir verimi olmaz. İşte sana bir örnek. Evlilikte etemenden büyük manalardan uzak, sıfseklerin tatmini için evlenen hayatları çok geçmeden sönük ve bıkkınlık verici bir aile hayatına dönüşür. Çünkü bunlar daha başta hedefi belirlenmesi hususunda yanılmışlardır. İslam insanlığa yol gösterici olarak inerken hayatın tüm yönlerini kuşadan kapsamlı mükemmel bir şeriat ve kurallar manzumesi getirmiştir. Bugün istediğinizi kemale erdirdim. Maide 3. Hayatta karşılaştığın her meselenin İslam'da hükmü, her sorunun çözümü vardır. Bu manayı tercüme meyadında Ebu Zer radiyallahu şöyledir. Allah'ın Resulü bizi öyle bir halüze bıraktı ki gökte uçan bir kuş hakkında bile bilgi edinmiştik. Hadis-i rivayet etmiştir. Evlilik hayatı da diğer alanlar gibi İslam tarafından huzurlu ve istikrarlı bir hayatı garantileyecek biçimde tüm yönlerden Ele alınmış, mükemmel bir hukuk sistemi konmuştur. Zaman zaman Allah düşmanları Müslüman aileye karşı alçakla düşmanlıklarını parçalan, dağılma ağına düşürmek için tuzak kurma çabalarının sebebini kendi kendime sora gelmişimdir. Bulduğum cevap şöyleydi. Düşmanlar Müslüman ailenin çıkışın bir bölüm olarak İslam toplumunun çıkışı anlamına geldiğini idrak etmişlerdi. Zira bir evde sorunlar ve kavgalar füzülemişse artık orada iyi bir mesleğin yetişmesini bekleme. Bir yetiştirme yurduna uğradım. İstatistikte beni deşlerine düşürdü. Zira gençlerin yurda girme sebeplerinin %70-80'i eşler arasındaki anlaşımla azlıklar veya boşanmalar teşkil ediyordu. İstatistiklere semtlere göre taslim ettim. Bazı incelemelerden sonra eşler arasında ihtilaflar ve kavgalan çok olduğu semtlerden yurda gelenlerin çok. Buna karşı eşler arasındaki kavgalan az olduğu semtlerden yurda girenlerin gayet az olduğunu gördüm. Görüyor musunuz? Ey kardeşler, kavga ateşi nasıl aile yapısını çatlatıyor? Toplumun bağlağını koparıyor ve ümmetin yapısını çökertiyor. İşte düşmanlar bu tehlikeli kapının farkına varmışlar ve aile yuvasının duvarlarını yıkıp yapısını büran etmek için tüm güçlerini ortaya koymuşlardır. Allah'tan bu tuzaklarını kursaklarına bırakmasını dilerim. Amin. Aile mutluluğunun temelleri Evlilik, İslam'daki önemi Evlilik hayatında mutluluğun gerçekleştirilmesinin zorunluluğu ve ümmet yapısını oluşturmada ailenin önemli hususuna kısaca değindikten sonra Evlilik mutluluğunun temelleri hakkında konuşmaya geçiyorum. Daha iyi anlaşılıp daha kabul görmesi için Allah'ın yardımıyla konuyu vakayla bağlamaya gayret edeceğim. Aile mutluluğunun temelleri genel olarak şu 8 konuda gizlidir. 1- Evlilik öncesinde uyulması gereken hususlar. 2. Eşlerin birbirlerinin hak hukuklarına riayet etmeleri. 3. Aile hayatında gerçekçi olmak. 4. Eşlerden her birinin diğerinin psikolojisini bilmesi. 5. Çocuklar. 6. Başkalarıyla iyi geçinme. 7. Sorunları çözebilme gücü. 8. Farklı konular. Bu konuların her birine kısaca değinmeye çalışacak. Üzerine durmayı, düşünmeyi gerektirdiğinden dolayı geniş açıklamaya ihtiyaç duyan da ise konuyu etraflıca açıklayacağım. 1- Evlilik öncesinde uyuması gereken hususlar. Aile yuvası kurmaya yönelen herkesin uyuması ve özenmesi gereken bir takım hususlar vardır. 1- Eşi iyi seçmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kadınla genelde şu dört şeyden dolayı evlenilir. Güzelliğinden, malından, soyundan dolayı sen de dinler olanını seç de kazan. Eli toprak olasıca. Hadis muttefukun aleyh. İyi seçim hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, tersini söyleyemeyeceği önemli bir husustur. Ancak farklı görüşlerin öne sürüldüğü nokta hangi seçimin iyi bir seçim olacağı meselesidir. Zira... Çoğu insanların güzelliğe, şerefe veya zenginliğe öne, özel önem verdiklerini görmek değil. Bu haddi zatında hatalı değildir. Asıl hatalı olan kişinin en önemli özel, özellik olarak dindarlığı, diğer özelliklerin hepsi veya bir kısmı uğruna terk etmesi, bundan vazgeçmesidir. Asıl önemli olan dindir. Din, ey eli toprak olasıca! Erkek hayatının yarısı ve çocuklarının annesi olacak kişiyi iyi seçmekle mükellef olduğu gibi, kadının ailesi de görevlerini yeni getirecek, iyi bir eş olacak uygun bir koca seçmekle mükelleftir. Ama gerçekten ne yazık ki, kızın ailesinin zihnini erkeğin makam, görev, mal ve şerefi işgal ederken, hiçbir şekilde ihmal edilmemeseklerin dini yönünü unutuverirler. Din dışındaki hususları önemsemek ancak onlarla, Yetinilip her şeyin başı olan dinden vazgeçildiğinde zararlıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Size din ve ahlakından hoşlandığınız biri geldiğinde onu evlendiriniz. Bunu yapmazsanız yeryüzüne büyük bir fitne ve fesat olur. Hadise hakim rivayet edip sahih olduğunu belirtmiştir. İyi seçimde sadece kız ve erkek değil. Onun aile ve akrabalarına da bakılmalıdır. Örneğin. Kızın ailesi kötü ahlakıyla kızın kızındaki etki yapacak, kızında etki yapacak. Kızıyla eşhasında ayrılık toplumları ekebilecek bir kadın olabilir. Bunun benzerini karı kocanın çevresindeki başka kimseler hakkında da söyleyebiliyorsun. Kısaca her türlü fesatçıdan ve şerliden şiddetle kaçınılmalıdır. İki erkeğin talip olduğu kızı görmesi. Bunlar insanlar özellikle toplumumuzda iki zıt ayrıldığı, Bazılarının aşırı hassas, bazılarının da aşırı gevşek davrandığı hususlardır. Kimi babalar, talip olan oğlanın kızını görmesini büyük bir ayıp ve zor bir şey sayarlar. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ve emir buyurmuştu. Bir kıza talip olan Mugriye radıyallahu anh, ona bak, zira bu aranızda muhabbetin oluşmasına daha elverişlidir buyurmuştur. Hadisi hakim rivayet etmiş. Bu ve müslimin standartlarında sahiptir demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün yanındaydım. En sağdan biri geldi bana aleyhissalatu vesselam, en sağdan bir kızla evlendiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gidip kısa bakmasını emretti. Özetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talip olunan kısa bakılmasını emretmişti. Çünkü bu ileride iyi geçimin devamlılığına, sevginin kalıcılığına ve ülfetin uzun mesafeli olmasına sebeptir. Bakılmasına izin vermemekte, Resulullahın yoluna aykırılık ve sünnetinden uzaklaşmaktır. Bütün hayır ve iyilik onun yoluna uymak, izini takip etmektir. Bir başkaları da gevşek davrandılar. Bu kapıyı ardına kadar açtılar. İşi kendi haline bıraktılar. Onlardan talip sadece kıza bakmakla kalmayıp onunla baş başa kalır, sohbet edip gülüşür. Hatta onunla dışarı çı çıktığı, parkları ve çarşıları dolaştığı yolu, Sonuçta birçok haramlar işlenir. Facialarla karşılaşılır. Kurbanlar ise zavallı kız ve kendi kendisini aldatmış olan baba olur. Hayır ve bereket ancak doğru yola girmekle Resulullah'ın metodunu takiptedir. Zira bunda talip genç kızda aradığı yüz, el, ve saç gibi yerleri mahremlerinin birinin yanında görme imkanı bulur. 3. Mehir miktarı ve düğün merasimi hususunda aşırılık yapmama. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına belirlediği mehir 12 ukiye idi. Ömer bin Hattab şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımıyla 12 küsurdan fazla evlenmedi. Hiçbir kızını da bundan fazlasıyla evlendirmedi. Hadisi Tirmizi rivayet edip Hasen sahih bir hadistir demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Mehrin en hayırlısı en kolay, en az olanıdır." buyurmuştu. Hadisi Hakim rivayet etmiş. ''Buhaye ve Müslüm'ün standartlarında sahihtir.'' demiştir. Bir yazar bu konuda şundan söylüyor. Dengeli olmak, aşırı harcamadan, kibirden ve gösterişten kaçınmak, Allah'ımız değil aile mutluluğunu ve başarının sebeplerindendir. Bu herkesten önce evvela zengin ve asıl insanlardan istenen bir husustur. Çünkü toplumdaki adet ve geleneklerini koyma gücü onlardadır. Diğerler ise onları taklit ederler. Mehir ve düğün merasiminin basit ve sade olması, samimi bir azme ve sıradan insanların dedikodularına kulak asmayan yüksek bir gayrete gereksinim duyan bir adımdır. Mehir hususunda insanlardan çoğu şu şey iki uçtadır. Aşırı zorlaştıranlar, aşırı kolaylaştıranlar. Bunların ikisi de hoş değildir. Bir tarafta kızının mehrin, mehrinin bir riyale düşecek kadar az olmasına razı olan adamlar görürken, Diğer tarafta sırf düğün gecesi harcamaları birçok gencin evlilik masraflarına ulaşacak kadar israfçı ve sağolgan davranan insanları bulur. Burada mehir miktarının az olmasının ve evlilik masraflarının az olmasının aile mutluluğuyla ne alakası var diye sorulabilir. Cevabenin deriz ki omuzlarına korkunç ecman, hoş miktarda para biriktirme sorunluluğu yüklenen Çoğunlukla ağırlığını uzun süre hissedeceği borç yükü altına giren erkek evlenirken kaçınılmaz olarak eşinde eşsiz bir güzellik, ahlak ve hal bekler. Ancak evliliğin ilk geceleri, zevkleriyle ve sevinçleriyle birlikte geçip gittiğinde kadında aile işleriyle ilgili hususlarda kusurlar ve ihmaller ortaya çıkar. Bu da erkeği kızdırır ve senin için neler harcadım, ne paralar ödedim, ne kadar borcun altına girdim. Sen ise şöyle şöyle yapıyorsun demeye yeter. Aralarında çıkan her sorunda erkek böyle hayvanıp durur. Buna bir daha alacakların sıkıştırılması ve şikayetleri eklenirse mesele onun için dayanılmaz bir hal alır. Gündüzleri keder ve düşüncelere boğulur. <gülüyor> Geceleri onu uyku tutmaz. Üstelik bu borçlarının yanında geçindirmek zorunda olduğu bir evi belli hakları bulunan hanımı vardır sonunda bundan kurtulmasının tek yolu kalmıştır. O da eşini boşamak, ondan ayrılmak. Bu gerçekleşmese bile ev, ev boyunca kavga ve tartışmaları eksik olmaz. Buna karşın düğün merasimi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu sünnete uygun yapılır. Mehir de ona uyulursa erkek kadınla bir takım kusurlar veya imal karlık gördüğünde kaçınılmaz olarak hayaz Hayasından dilini tutarak uygun bir mehir isteyen kızın babasının onda büyük hakkının olduğunu hatırlayacaktır. Bu mehir, miktarının az ve makül miktarda tutulmasının sebep olduğu mutluluktur. Evlilikte eşlerin birbirleri üzerindeki hakları. Bu çok gönlü ve dallı budaklı bir meseledir. Ancak biz konuyu dağıtmadan en önemlilerine kısaca temas edeceğiz. Burada şunu hatırlatalım ki, bu meselelerin aslı ve özeti şu ayet-i Onlarla, hanımlarınızla iyi geçinin. Nisa 19. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardı Bakara 228. Eşlerin birbirlerine üzerindeki hakları üç kısımdır. Birinci kısmı, kocanın karısı üzerindeki hakları. Bu hakların temeli, yüce Allah'ın, Allah'ın insanlardan bir kısmı diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadından yönetici ve koruyucusudur. Nisa 34. Buyruğu ile ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahip diller. Bakara 228 buyuruyordu Kocanın hakları özetle şunlardır. 1. Aile, aile reisliği. Bugünümüzde birçok erkenin sıf kendi isteğiyle vazgeçtiği bir hakkıdır. Böylece aile yuvasının istikrarını sarsan sorunlara yol açar. Bazıları erken bu haktan vazgeçmesinin kadını mutlu edeceğini sanarlar. Bu büyük yanlıştır. Çünkü kadın fıtrata gereği sığınacağı bir dayanağı bulunmasını ister. Hatta bazı kadınlar arkadaşlar aslında kocalarının kendilerine itaat ettiği, hiç emirlerine karşı gelmedikleri gibi kocalarının pasifliğini gösteren şeylerle ölünseler de, İş dünyalarında bir boşluk hissederler ve aile yuvasındaki çatlağın farkındadırlar. Bunun aksine güçlü ve sahip şahsiyete ve tam bir iktidara sahip kocalardan şikayet eden kadınlar bunu böyle aşağı vursalar da işlerinde ile uyuşan bir rahatlık ve yaratılışlarına uyan bir mutluluk hissederler. Sanıyorum bu hususu işin gerçeği ortaya çıkaracak şu örneklerle daha iyi anlatabilirim. Meram en iyi örnekle anlatılır. Herhangi bir ülkede istikrar bozulsa halk istediği yapabilir, yapabilir ama ruhi bir istikrar ve huzur duyamaz. Korku ve endişe içinde yaşar, geceler uykuları kaçar ama devletin yönetimi güçlü sahiyetler ele geçirip istikrar sağladıklarında bundan bir iki kısım insanlar rahatsızlık duyar ve özgürlüklerinin kısıtlandığını hisseder. Ancak halk bir süre sonra huzur, güven, sükunet ve ruhi bir istikrara kavuşur. Bu yüzden erkeğin ev reisliğinden vazgeçmesi kadını mutlu değil, mutsuz eden, aile yuvasının zayıflamasına, sütunların çatlamasına yol açan bir durumdur. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ne kadar doğru buyurmuştu? Yönetimlerini kadınlarına teslim eden millet iflah olmaz. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Bu her alanda ve ailede de geçerli olan bir husustur. O yüzden evlilik hayatının istikrarı için kadın geçimi sağlamada gevşek davranan kocasını hesaba çektiği gibi aile reisi görüneceğine getirmesini de istemeli onu hesaba çekmelidir. 2. kötülükle emretmedikçe kocasına itaat etmesi. Bunun delili yüce Allah'ın şu kavlidir. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat edirlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Nisa 34. Sünnetin delili ise şuydu: Hüseyin bin Musa'nın halası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde ona sen evli misin diye sordu. Kadın evet dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona karşı nasılsın deyince güç yetiremediğim şeyler harçına hizmette ve tatlı hiçbir gevşeklik göstermiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, onun yanında durumun ne olduğuna iyi bak. Zira o senin cennetin ve cehennemindir buyurdu. Hadisi hakim rivayet etmiştir. Ee, hadise sahih demiştir hakim. 3. Kocasının izni olmadan kimseyi eve almaması. Bunun delili de Ebu Huregeni radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadistir. Kalın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutmasın. Yine kocası yanındayken ondan izni almadan kimseyi evine almasın. 14. Müttefikün Ali, Buharı ve Müslim rivayet etmiş. Nevev-i Allah der ki, Bu hadiste kadının kocasının evine onun izni olmaksızın, kimseyi sokmamasının gerektiğine işaret edilmektedir. Bu kocasının rızasının olup olmadığının bilmediği duruma hamle olunur. Onun razı olduğunu biliyorsa izni olmadan içeri almasına bir beyis yoktur. Örneğin, kocası uzakta veya yakından gelen misafirleri almasını bir yer hazırlamışsa kadının her defasında izin alması gerekmez. Özetle kadın kocasının özel veya genel iz izni dikkate almak zorundadır. Kocasına hizmet etmesi. Kadının kocasına hizmet kocasının kadının üzerindeki zorunlu bir hakkı ve ona karşı yapması gereken görebilir. İlim ehli ihtilaf etmiş olsa da asıl doğru görüşe göre bu daha önce Hüseyin'in halası hadisinde geçtiği gibi vaciptir ve en az kadının emsallerinin kocasının emsallerine yaptığı şekliyle olmalıdır. Bu aileden aile, kocadan kocaya farklılık gösterir. Buna rağmen bazı kadının kocalarını yorduklarını, Ev işlerini yapmaya güçler yettiği ve hizmetçiye ihtiyaç duymadıkları halde hizmetçi tutmasını talep ettiklerini görüyoruz. Buna iten tek şey başkalarına karşı övünme, büyüklenme sevdası ve kör taklittir. Bu mutlu aile hayatını bulandıran sebeplerden biridir. Çünkü böylece koca masrafa solukulmakta ve gereksiz yere eve yabancı alınmaktadır. Bunun sonucu kadın evinde işsiz kaldığından hissettiği boşluğu doldurmak için yüküyle kocasının omuzuna binecek başka uğraşlar üretir. Sanıyorum radyoda gerçekleştiren bir röperdaşla konuşan adamın söylediklerini işittiğinde dehşete kapılacaksın. Adam maaşının 7 bin riyal, 2 bin dolara yakın olduğunu, kirada oturduğunu ve iki hizmetçisinin olduğunu söylüyor. Sebebi eşin böyle istedi diye açıklıyor. Kadına söylenen şeyler koca içinde geçerlidir. Yani kocanın da hanımına gücünden fazlasını yüklememesi, ve onun iş yapma güç ve takatının göz önünde bulundurması, buna riayet etmesi gerekir. Kocası evdeyken izni olmadan nafile oruç tutmaması. Bunun delili Ayşe radiyallahu anhın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadistir. Kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutmasın. muttafıkun aleyh. Çünkü kadının nafile orucu kocasını, kocasını, Ondan tam anlamıyla hoşlanmaktan ve faydalanmaktan mahrum bırakabilir. Kocası razı olursa hakkından kendi isteğiyle vazgeçmiş olur. İzin konusu vacip değil, sadece nafile oruçta böyledir. Kendisine, kocasına, malına ve evlatlarına sahip çıkması. Kadın evindeki, evdeki her şeyin bekçisi ve emanetçisidir. Kocasının evindeki en değerli şeyleri eşi, malı ve evlatlarıdır. Bunlar kadının elindeki emanettir ve onları en iyi şekilde koruyup gözetmek kirevidir. Bunlar kadının kıyamet günü haklarında soruya çekileceği sürüdür. Resulallah aleyhisselatü vesselam, kadın kocasının evinde çobandır ve sürüsünden mesuludur, hesaba çekilecektir, buyurmuştur. Müttefikun Ali, böylece kocanın karısı üzerindeki en önemli haklarının sonuna geldik. Karının kocası üzerindeki hakları en önemlileri ise şunlardır. Aleykümselam, selam Beytül İzze, hoş geldin. Ee, şunlar. Bir, mehir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla cömertçe verin. Nisa 4. Bu emirde daha önce açıkladığım husus göze çarpmaktadır. Yani mehir hususunda ne ifrat, ne tefrit, ne isra ne pintilik yapmadan itidalli davranmak. İki, geçim için gerekli rızık temini. Rica Allah, onların anne, annelerinin örfe uygun olarak beslenmesi ve giyim baba üzerinde bir baba üzerinde bir görevdir. Bakara 233 ve onları hanımlarınızı gücünüz ölçüsünde oturdunuz yerin bir bölümünde oturdun. Talak 6. Bu ayet boşanan kadın hak, hakkındadır ve bu hak evli kadın için daha çok geçilinir. Buyurmuştu. Hakim bin Muaviye babasından şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'a, Ey Allah'ın Resulü! Kadının bizden üzerindeki hakkı nedir dedim. Yediğinde ona yedirmen, giydiğinde ona giydirmen, yüzüne tokat atmaman, onurunu kırıcı şey söylememen ve ev dışında hiçbir yere de yalnız başına bırakmamandır buyurdu. Hadisi hakim rivayet etmiştir. Sahih. Resulallah aleyhissalatu vesselam Gelip Ebu Sufya'nın kendisine ve evlatlarına karşı cimri davranlığından şikayet eden hinde, normalde sana ve çocuğuna yetesi kadar al buyurdu. Müttefikun Ali. 3. Ona iyilikle ve güzel ahlakla muamele etmek. güce Allah bu hakkı açıklarken onlarla, hanımlarınızla iyi geçinin. Nisa 19 buyurmuştur. Resulallah aleyhissalatü vesselam de sizin en hayırlınız. Hanımına karşı en iyi davrananınızdır. Ben de hanıma en iyi davrananınızım buyurmuştur. Bu hakkın yerine getirmesi için biz kocayı yüce Allah'ın ya iyilikle nikah altında tutmak ya da güzel biçimde salı vermek buyurunla uyarak. Şeriatın eş ile güzel geçinme ve ona güzel şekilde davranma ilkelerine uymaya çağırıyoruz. Alkışıydır. <Gülüyor> Canfıraklar mükemmel var Aldım, aldım. Aldım. aldım. E, Beytülüs'e ses var mı? Doğal sevgiyle yapmacık sevgiyi tasvir ederek her birinin özelliklerini ve etkilerini açıklayarak şöyle diyor. Birisi seninle zor buluşuyorsa bırak onu ve ardından da üzülme. Zira biri gitse başkası var ve hem onu terkli rahatlık var. Vefakarlık da yapsa dosta karşı bir sabır vardır kalpte. Eğer katıksız ve doğal bir sevgi yoksa, zorlamayla genel sevgide hayır yoktur. Sevgiden sonra uzak duranda da eskiden yaşanmış şeyleri inkar eder. Dün gizli olan sırları ifşa eder. Selam olsun o dünyaya. Kürüst, sözünde duran ve insaflı bir dost barındırmıyorsa. Bilinsin ki insanlar eşiyle geçim hususunda iki çirkin uçtadırlar. Onlardan kiminin kalbine rahmet ve şefkat hiç yol bulamaz. Kimisi de o kadar toleranslı ve yumuşak dalganır ki işleyen ucu elinden kaçar. Hak aşırı toleranslı olmakla katı olmak arasında orta bir yol tutturmaktadır. Ses hı hı. Tamam Beytül Teşekkür ederim. Bilinsin ki insanlar eşiyle geçim hususunda yok duyduk ya. Orta yol tutturmaktadır. 4. Geceyi evde geçirme ve hanımıyla ilişkiye girme. Bu kocanın hayat arkadaşını hayal sınırlarını aşmaya mecbur bırakmamak için yerine getirmesi zorunlu olan bir görevidir. Bu bazı kadınların yerine getirmede kusurlu davrandığı bir görevdir bazı kocaların. Bakarsın dünyalık işlerinde soluk soluğa, gece gündüz çalışır veya sürekli gecelerini dostlarıyla ve arkadaşlarıyla geçirir ve evine gecenin geç vaktinde yorgunluktan bitmiş, tükenmiş ve içindeki oynama ve eğlenme arzusu gecedeki dostlarla tatmin edilmiş halde döner. Eve selamsız, kelamsız girer ve kendini yatağa leş gibi atar. Hanımıyla cinsel ilişkiye gireceğini varsaysak bile bunu kadının hiçbir mutluluk duymayacağı biçimde yapar. Sanki kadın Sadece evi süpürmek, yemek yapmak, çocuklara bakmak ve başka ev işlerini yapmak için evindedir. Onun gözünde hanımıyla olan ilişkisini de gösterdiği gibi hanımının kendisine şefkat duyacak, sevgi besleyecek, oynaşacak, şakalaşacak, duygularını tahmin edecek, arzularını doyuracak bir kalbe ihtiyacı yoktur. Kadının bu hakkını tam olarak yerine getire, getirebilmesi için erkek ibadete dalmaktan bile nehyedilmişken, Vaktini oyun ve eğlence ile geçen gecelerde zayi ve heder etmesinin hükmü nedir? Var sen hesabet. Selman-ı Farisi Ebu Derda'yı ziyarete geldi. Bunlar Resulallah'ın birbirlerine kardeş yaptığı kimseler idi. Selman baktı ki Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda'nın eski ve danı gölgüseler içinde. Bu halin nedir diye sordu. Kadın. Kardeşinin dünyalık hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gecelere namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor dedi. O esnaday Ebu Derda geldi ve hoş geldin dedi. Sonra ona yemek getirdi. Selman sen de yedin. Ebu Derda ben orucum deyince Selman Allah aşkına yedi. O da yedi. Selman o gece evlerinde kaldı. Gece yasa Ebu Derda kalkmaya yeltendi. Ancak Selman onu engelledi ve şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Rabbinin sende hakkı var ve ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Bazen oruç tut. Bazen tutma. Hem namaz kıl, hem de eşine yaklaş. Her hak sahibinde hakkını, her hak sahibine hakkını ver. Dedi. Sabah namazı vakti gelince, istiyorsan şimdi kalk dedi. Birlikte kalktılar ve abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra sabah namazı için evden ayrıldılar. Bu Derda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek olay anlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selman doğru söylemiş buyurdu. Bu rivayet etmiştir. Hanımına dini bilgiler öğretmesi. Kadının yeme, içme ve barınma masraflarını karşılamaktan daha önemlisi ona dinini öğretmesidir. Özellikle kadın dini ve dünyevi işleriyle ilgili yeterli İslam bilgiyi elde edememişse, kocanın bu eksikliği doldurmak için gerekli şerif vesilelerine başvurması gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına dini bilgileri öğretirdi. Bir sahabeyi de bir kadınla mehir yerine Ezbe'ndeki Kur'an sureleri karşılığında evlendirmişti. Kocanın çoğu bu hususu gevşek davranırlar. Allah yardımcımız olsun. Altı hanımını kıskanması. Evlilik sorumluluğunun ve kocanın en önemli görevlerinden biri de karısının şerefini muhafaza etmesi, namusunun koruması ve onu kıskanmasıdır. Maalesef bazı orman hayvanları dişilerini bazı erkeklerden daha çok kıskanıyorlar. Adamın erkeklerin bulunduğu yerde olup onlarla konuşması ve tek başına pazar gitmesinde hanımına sınırsız bir özgürlük verdiğini görürsün. Hatta kadın bazının tek başına ücretli taksiye biner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi kayınla baş başa kalmak ölümse başkası nasıl olur takdir edin. Kıskançlığın zayıfladığı toplumlarda kadınlar erkeklerin eğlence ve fesatlarına alet olurlar. Sahabelerin en kıskançlarından biri Sa'd idi. Hatta Resulullah aleyhisselatü vesselam onun hakkında şöyle buyurmuştu siz Sad'ın kıskançlığını hayretme diyorsunuz. Vallahi ben ondan daha kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. Hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Öyleyse ey erkekler, hanımlarınızı kıskanarak onlara karşı bu görevinizi yerinize getirin. Kurt ancak sürüden ayrılanı yer. <gülüyor> Üçüncü tür haklar, eşler arasındaki ortak haklar. Bir de eşlerden birinin diğerine karşı getirmesi iken, erkek veya kadından sadece birine mahsus olmayan haklar ve sorumluluklar vardır. Bunları da şu noktalarla özetleyelim. 1- Sır tutmak. Eşlerden herhangi biri diğerinde gördüğü veya işittiği şeye gizlemekte sorumludur. Bu İslam'ın özellikle eşler arasındaki cinsel ilişki hususunda tavsiye ve teşvik ettiği bir husustu. Zira Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü yüce Allah katında en kötü insanlardan biri de, eşiyle cinsel ilişkiye girip sonra onun sırrını ifşa eden adamdır. Çok faydalı bir kitap ya, Allah razı olsun. Değil mi kardeşler? Çok faydalı, güzel bir kitap. Gerçekten yeni başlayan Müslüman gençlere, kızlara gönderilelim inşallah. Devam et. Evet. Şair der ki Evet. Kitabın ismini soruyorlar abi. Şeyde insikte. De. mi? He. Kitabın ismini tabi dersin başından e, teva vakar arkadaş gelmediniz duyamadınız. Yeniden o e, sohbete girmiş insanlar için hatırlatalım. Kitabımız e, Profesör Doktor Nasir bin Süleyman bin El Umer'in e, bir konferansta vermiş olduğu küçük bir kitapçık adı. Aile Mutluluğunun Temel Dinamikleri adlı bu eseri, bu kitapçıyı, bu Risale'yi, kuraba yayınları istifademize sunmuş arkadaşlar. Evet. Sır tutmayı açıkladık. Bunu özellikle de cinselle özellikle yani yüzde altmışını oraya veriyorlar. Eşler birbirlerinin sırlarını her halükarda tutacaklar. Şair der ki, Dilini koru, ondan çıkana dikkat et. Zira kişi diliyle selamette olur felakette de. Konuşacağın zaman söyleyeceğini ölç, tart. Her mecliste rastgele konuşan bir serseri olma. Sırrı da gizle, onu konuşma. Zira atmadığın sürece o senin eserindir. Yürekleri eziyet etmemeye özen göster. Zira kaplar ayrıldıktan sonra eski haline dönmesi zor olur. Birbirine soğuyan kaplar aynen kırılan cam gibidir, parçaları bir araya gelmez. 2. <gülüyor> karşılıklı nasihatleşme Özellikle işte arasındaki nasihatleşmenin aile arasındaki ilişki seviyesini yükseltmede, meydana gelen çatlakları onarmada, hatalardan selamet yolunu aydınlatmada büyük rolü vardır. Fakat birçok erkek kadının kocasına nasihat etmesini doğal bulmazlar. Normal ve caiz olanın erkeğin karşısına nasihat olduğuna inanırlar. Hatta karılarının nasihat etmesini bir tür cüretkarlık, münasebetsizlik, erkeğin şerefini ve aile reisliğinin konumunu zedellem olarak görürler. Bu açık bir hatadır ve aile yuvasını ve saadetini yıkan bir etkendir. 3- Şura bunun anlamı ev işleri, aile yuvasının ve çocukların geleceği ile ilgili konularda eşler arasında sürekli bir karşılıklı danışmanın ve görüş alışverişinin bulunmasıdır. Erkeğin başka bir sebepten dolayı değil. sıf kadın olduğu ve ona danışma, danışmasının kendi bozuk düşüncesine göre üzerindeki hakimiyetiniz edilen bir etken olduğuna inandığı için sadece kendi görüşüne bakıp hanımına danışmaya alış etmemesi hikmetli bir davranış değildir. Çünkü nice defalar kadının beyan ettiği bir görüş, İşlerin iyi ve yolunda olmasında en büyük etkiyi göstermiştir. Bu hususu en örnek Resulallah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabının yaptıklarına kızgın bir halde hanımı müselemenin Seleme'nin yanına girmişti. Zira onlara tıraş olmalarını emrettiği halde sanki bu onlara ağır gelmişti ve yavaş davranmışlardı. Ümmü Seleme radiyallahu an Resulallah aleyhi Vesselam. E Ondan tıraş olması için önce kendisinin tıraş olmasını tavsiye edince Resulallah aleyhissalatü vesselam bu tavsiyeyi yapar yapmaz sahabeler Resulallah aleyhissalatü vesselam emrini uygulama yarışına girdiler. Dört. Eşler arasındaki samimi sevgi. Aile mutluluğunun gerçekleşmesi için olmazsa olmaz koşullarından biri de eşlerin birbirlerine sevgilerini açığa vurmaları Samimi muhabbetlerini hissettirmeleri ve birbirlerine sevgi dolu sözle sarf etmeleridir. Bu eşler arasındaki ilişkiyi yoluna koymada en güzel ve en etkili yol. Hayatlarının üzerine bina edecekleri en iyi temeldir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu eşlerine yapıyorlardı. Biz ondan aleyhissalatu vesselam daha üstün değiliz ki gurur meselesi yaparak bunu yanaşmayalım. Hüce Allah da cennet gururilerinin güzel özelliklerini anlatırken eşlerine sevdirilmişlerdir. Vakıra Bu 37'de buyurur. Sözlüğünde hoş ve güzel kelimeler ve sıcak deyimler bulundurmayan evlilik hayatı, mutluluk yıldızlarının söndüğü bir hayattır. Adamın çeşitlilik ağzeden sevgisinde hayır yoktu. O her esen rüzgardan etkilenir. Nice ahlaki güzellikler, fiziki kusurları örter. Arkadaşlar bu kitap 120 sayfa 60 sayfasını okuduk.